Aynı düşünmüştür. Aynı dileği olanlar var. Ortak bir araya getiriyorsunuz. O ihlasın, e, samimiyetin ve dileğin ortak yapılmasını sağlıyorsunuz. İki, vücudun kalbinin bilmiş olması, diğer uzuvların bilmiş, bilmiş olması anlamına gelmiyor. E, görerek, duyarak ve diğer insan vücudunun, uzvunun diğer tarafların da e, aynı duaya, istikamete yönelmesini sağlıyoruz. Düşünce boyutunda. Aleykümselam, Muhammed Sefa Hocam. Kurban bayramınızı barek olsun. Dolayısıyla insan e, içeride olanı dışa vurumunda hem kendi vücudunun diğer huzurları tefekkür boyutunda, diğer boyutlarda e, bir de yanında, sağında, solunda, aynı istekte bulunmak isteyen insanlar vardı. Onları da teşvik söz konusu. E, bu açıdan da bence çok e, mühim. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Efendim dua ediniz, isticabet edeyim ifadesinden maksat işte bu olsa gerek. Yani Allah bizim sesimizi inilememizi, yalvarmamızı veyahut da bize değer verdiği için kendisiyle konuşmamızı istiyor belki. Yani muhakkak isticabetin manası da budur. Yani hemen istediğini vermek manasında anlıyoruz çoğu zaman. Belki bu değil. Bundan daha ziyade Allah kulunun sesini duymak istiyor sonra istediklerin içerisinde bazı istekler çocukçadır. Onu belki yerine getirmeyecektir. Ama sesini duymuş olması bile Allah için kendi sanatını kendi şanına yakışan o biçimde yarattığı bir sanatı ilahisi olan varlıklar, insanlar onu temaşe etmek istiyor. <gülüyor> yani çok ilginç değil mi yani? Başka bir örnek bunu anlamak için. İnsanoğlunun kendi zatı, kendisiyle ilgili ebediyet arzusunu şöyle yerine getiriyor. Yahuttan da e şöyle bunun da itminan oluyor. Yani diyor ki ben öleceğim ama benden sonra bir evlat bırakıyorum. Benim soyumu, benim nefesimi, benim işte kimliğimi, genlerimi taşıyan falan deyince biraz rahatlıyor. İçindeki bu ebedilik sırrına ait düşüncelerini böyle frenliyor. Bunu, bu e, ak hem Müslüman da az çok vardır, hem Müslüman olması da her insanda vardır. Allah e, bu örnekle, insani var olan örneklerden hareketle bizi de bizi kendimize tanıtıyor. Yani sen böyle istemez miydin? E, öyleyse bırak diyor, ben de yarattığım varlığımı üzerinde kendi sanatımı temaşa edeyim. Onu, efendim, ki Allah'ın buna ihtiyacı yok. Allah'ın buna ihtiyacı yok. Ama insanca konuşup bizim anlayacağımız dilde dua ortaya atmış. Allah'ın ne dua etmemize ihtiyacı var ne de e, Allah'ın varlığıyla ilgili e, ihtiyaç duyarak diğer varlıkları yaratmış olmasına bir ihtiyaç. Böyle şeyden söz edemeyiz. Ama ya, madem ki yaratmıştır, burada bir ilgiden söz edebiliriz. Bu ilgi işte duadır. Yani burada bir ilgi var. Alaka var. Yarattığı varlığını da başıboş bırakmadığından din göndermiş, peygamber göndermiş. Onun ezan okunmasından tut, Kur'an okunmasına kadar vahiy kültürü, din kültürü peygamberlerin tebliğ mesajı görevi bunların hepsi bu ilişki sürekli canlı tutan bir yaratıcıdan söz ediyoruz ve kul ile yaratıcı iliş yaratıcı ilişkisi böyle bir e, çok derin bir temele dayalı bir ilişkidir onun için yani Allah'ım sana dua etmeyi bana öğrettin ya aramızda böyle bir dua aşkı başladı ya işte senin sevdiğine büyük alamet kulunu sevdiğini büyük bir işaret olarak algılayıp o konuşmaya seve seve devam etmek, duaya seve seve katılmak, duayı böyle seve seve yapmak, amin sesleri de yine bu, bu şekilde buna keza, Aslında büyük bir aşkın ifadesidir. Allah'ın kulu sevdiğinin büyük ifadesi dua etmesini istemesidir. İlginç değil mi? Böyle bakarsanız. Evet ayet-i ne var? Değil mi Furkan 77'de? Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Aslında değer veriyor. Ancak duaya e, neden fazla değer verdiğini e, ve de insana değer verdiği için dua etmemizi istediğini anlıyoruz. Ya da tersine dua eden insanlar Allah'ın çok hoşuna gittiği için dua etmemizi istiyor. Allah buna ihtiyacı yok, haşa. Öyleyse azap yakınıza bırakmayacak. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Kul ma yaabdu bikum rabbi levla dua ikum fakat kezzeptüm fe sevfe yekuni lizzama Dua ile ne istiyoruz? Değer istiyoruz. Aslında var olan değeri ve tanımlama ya da onun farkına vardığımızı söylüyoruz. Aslında Allah bize zaten her, yani Allah kendi sıfatına, kendi fiiline, yarat, neticesi olan bir insana değer vermez mi? Haşa, verir. Kafiri de, mümini de, herkesi Allah beğenerek yaratmış, yarattığı sanatında da en üst seviyede bir zerresini dahi Allah'tan başkasını yaratamayacağı bir kıvamda yaratmış, yeryüzünün halifesi olarak yaratmış, yaratmış olduğu insanın da konuşana sevinmesi, e, bakın diyor, benim bu sanatının bir başkası yapamaz. Bu kadar güzel bir sanatı bir başka varlık yapamaz. Orada tevhidini bize ispat eder. Onu bize söyletirmeye çalışıyor. Yani Allah yaratmış, ne mükemmel yaratmış. Bunun bir zerre, bir kaşının, bir tırnağının, bir efendinin, bir şeyinin kimse yaratabilir, mi? bir varlık, başka bir varlık var. Çok dua ediyorum, kabul edilmiyor. Sebebi ben miyim? Allah'ın hikmeti gereği kabul olmuyor. İşte mesele değil mi? Mesele değil mi? En çok, en çok can alıcı mesele bu. Allah niye kabul etmiyor? Öncelikle tabi. Allah'ın kabul etmeme diye bir hakkı var. Allah hakkı. Kulun da dua etme hakkı var. Allah'ın da kabul edip etmeme. Bu irade buna irade hakkı var. Dolayısıyla Allah eğer ki kabul ederse o onun hakkıdır. Ona layıktır. Kabul eder. Efendim kabul etmeye karar verdiyse ve karar kararı bu ise o zaman da o da onun hakkıdır. Buna da layıktır. Ama Allah raufdır, rahimdir. Biz ona güvenerek e, elimizi açarız. Yoksa ne sevabımız bize cüret verir, ne de günahımız bizi ondan kaçmaya sebep olur. Ama bu açıdan e, mühim olan Allah'ın hükümranlığını kabul edişimiz ona el açmamıza e, sebeptir. Yani biz niye elimizi açıyoruz? Biliyoruz ki Allah buna layıktır. Ve vermeye de, almaya da ancak o layıktır. Bizi yaratan da o'dur. Onun hükmü geçerlidir. Dünyada da ahirette de. Gerek sanat-i ilahi, e, sünnet-i ilahi, gerekse ahirete ait bütün hükümlerde o geçerlidir. Onun hükmü geçerlidir. Bunu kabul ettiğimiz e, nedenden dolayı biz elimizi açarız, Allah'a yanmarız. İşte zaten bu başlı başına Elimizi açıp dua etmek başlı başına bir zikirdir. Başlı başına bir ibadettir. Allah'ın hükümranlığını kabul etmiş olmaktır. E şirkten kurtulmaktır. Bir manada Allah'tan başkası buna layık değil, değişimizdir. Bize cesaretlendiren, bize cesaret veren durum işte duanın bizzat kendisi bunu ifadesidir. Diyelim sevgili Kadışep. Ee, bazı kitaplarda dua ile ilgili 52. gece vesaire yazıyor. Onunla ilgili özel dualar filan var yazıyorlar. Ama bu var ya da yok. Bunlar tartışma edilebilir. Ama tabii ki böyle bir gün 52 gün diye bir günü var diye bunun üzerine durmaya lüzum yok. Ama böyle 52. gün veya herhangi bir gün geçmişi vefat eden kişiyi hatırlayarak onunla ilgili eğer dua edecek olursak bir türlü o günler içerisinde bir dua edilebilir ve bu dualar arasında yine yapacağımız dualar da diğer dualar da farksızdır. Allah'ın zatını, kibriyasını büyüklüğünü hatırlatan kelimelerle başlayarak Allah'a yalvarmak, yakarmak, günahlar affı için, o vefat eden kişinin günahın affı için dua edilir. Bu içerikli olan dualar varsa bu duaları 52. gecesinde de diğer günlerde de dua yapmakta fayda tabii ki her zaman olduğu gibi burada vardır. Duanın en çok e, örneklerinden Kur'an'da örnek olan e, dualardan birisi de Amener Resulü'dür. Dolayısıyla Amener Resulü'deki olan ayeti de aynen maalini kullanarak ya da kendisini kullanarak dua edilir. Duaya ihtiyaç belirli bir şekilde insan olduğu için her zaman vardır. Bazen istekler durumunda, bazen de kendi durumunu şikayet pozisyonunda dualar vardır. Bunlardan birisi de Sıkıntılı zamanlarda problem, maddi manevi çözümsüzlükler olduğu zaman evlat bakımından, geçim bakımından, rızık bakımından, insan ilişkisi, sosyal ilişkiler, makam, mevki, çevre, sosyal ve içtimaiyet ya da sosyo açısından her ne yönden olursa olsun bunlardaki bizim pozisyonumuzun orada ifade edilmesi çok mühim. Az önceki yazdığın yazılara cevap vereceğim. Ee, sıkıntılı zamanlarda uygun görülen dualardan bir tanesi de şu duadır. Ya munisel müstevhişin, ya enisel müteferridin, ya zahiral munkatain, ya malel mukillin, ya kuvvetel müstedafin, ya kenzel fukarai, ya mevzi alşeku vel gurabai, ya müteferriden bil celal, ya marufen bil neval, ya kesirel efdal, e gısni ende kurbeti bi hakkı muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain diye bir örnek ver dua vermişler. Dolayısıyla bu gibi dualan amacı nedir? İnsanların yalnızlığını, sıkıntısını etrafıyla içtimai hayattan soyulmuş ve tek başına kalmış olmanın bir sürü güvensizliklerin oluşmuş olmanın halini Allah'a arz etmektir ee, ve fakirlerin muhtaç olduğu tek Allah ilah kendisidir ona şikayetimizi ancak ona anlatıyoruz bir insan gerçek manada bütün şikayetini Allah'a yapabiliyorsa muhakkak o Allah'ın sevdiği kullarındandır dikkat buyurun cümlemi tekrar ediyorum bir insan bu şuura varmışsa bütün şikayetlerini efendim gerçek manada Allah'a açıyor diğer insanlara Açmıyor ise burada yüksek seviyede bir Allah'a güvenden bahsedebiliriz. Evet. Duanız olmasa onu okudum. Yani çok dua ediyorum, kabul etmiyor Sebebini ben miyim? Ee, evet. Burayı az önce e, konuşmamızda yani kahvaltı öncesindeki sohbette dua ile ilgili bölümde anlattık. Şöyle özet tekrar söyleyeyim. Dua ederken Allah'ın bizim hakkımızda en iyisini düşündüğünü yaptığını yapabileceğini kabul ile baştan kabul ile yaklaşmak lazım. Yani ben dua ediyorum doğrusu budur Allah'ım bunu bana ver. Şeklinde değil. Bu yanlıştır. Yani Allah'ın dinini Allah'a öğretir tarzda Allah'a dua edilmez. İki Allah'ın senin iradeyi yeni sana verdiyse Allah'ın da iradeyi külli diye tanımlanan bir iradesi vardır. Bu iradesinin e, kullanım hakkı da ona aittir. O isterse senin hakkında bunu kullanır isterse evet ya da hayır diye kullanma hakkı vardır. Bunu da tan tan tanıyarak dua edersin. Bunu kabul ederek. Bunu kabul etmeden bir şeye zorlarcasına zorlama yorumlar dediğimiz tırnak içinde şeklinde bir Allah'tan istekte bulunmak kula yakışmaz. Üçüncüsü de Efendim, e, bunları uyduk bu, bu bütün kurallara Adem kısmına uyduk e, ama buna rağmen yine dua ettik ama duamız e, reddedildi kabul edilmedi gibi görünüyor şu an için ama onun zamanlaması bakımından da sabırlı olmamız lazım belki şimdi değil ama sonra kabul edecek belki o duamızın birçok kısmı efendim e, kabul hiç edilmeyecek çünkü belki sen bir yerden beddua aldın senin haberin yok helallaşmadın biriyle helallik problemim var Belki bunlar engel oluyor. Dolayısıyla gerek helallaşma konusunda engellerin, gerekse daha birçok bilmediğimiz nedenlerden dolayı başka bir dua ya da bedduanın karşılık gelmesi, Allah'ın hükümranlığı bakımında karar vermesiyle ilgili mesele vardır. Dolayısıyla Allah onu bizim şu an için aleyhimizde karar verir ve reddeder, reddetme hakkı vardır. Bu veya buna benzer birçok hikmetin bulunduğunu düşünerek Allah'a tam tevekkül edeceğiz kabul edip etmeme e, hakkının Allah'ın olduğunu bu şekilde istemek o zaman ayet-i kerimede dua edin e, kabul edeyim yaklaşımı nedir önce bu yaklaşım e, minimal bir yaklaşım bunu en azından böyle kabul edeceksiniz diyor sonra e, Allah'a niyet beslememiz için bunu söylüyor İki, başka Allah'ın bize duamıza icabet etmek üzere yakınlığından bahsediyor. Yani o kadar yakın ki her duanızı muhakkak işitir diye düşünün. Bir insanla konuşur gibi. Efendim çoğu zaman insanlarla konuşur, kulağı sağırdır. Belki de duymaz. Haşa. bile değil Allah. Efendim çoğu insan biz görür zannederiz. Görür ama anlamaz algılama problemi vardır. Haşa Allah için böyle şey söz konusu değil. Demek ki Allah hem gören hem duyan, her an sizinle beraber olan, duanıza isticabet eden bir Allah var ama isticabetin neticesi evet ya da hayır ne olacağı ilgili tamamen Allah'a güveniniz olmasını istiyor güveniniz olacak tam güveniyoruz ki o bizim hakkımızda ben bunu istememe rağmen ben böyle hayırlı görüyorum çünkü ben sınırlı gücü irademle böyle olduğunu düşünüyorum ama belki böyle değil belki başka türlü benim için hayırlı olacak dolayısıyla bu işte tamamen duada Allah'ın karar verme hakkının onun olduğunu onun iradesine tahakküm edecek şekilde bir asılma doğru değildir. Bu Allah'ın hükümranlığına mütecaviz bir tavırdır. Onun iradesini yönlendirmeye yönelik bir tavırdır. Burada şeytani gizli bir duygular vardır. Onun için bazen kibirden kaynaklanan, bazen haklılıktan kaynaklanan bir asılmadır. Bu meşru bir istek ve tarz değil. Bundan uzak durmak lazım. Allah'ım işte halini anlat, Halimi sana malum bu konuda şöyle şöyle de istekte bulunuyorum haddime olmayarak. Ancak yine sen bilirsin. Doğruyu sen benden daha iyi bilirsin. Bu konuda hayırlısı neyse onu e, istiyorum. Şeklinde Allah'a arz ederken de durumunuzun ne olduğuyla ilgili doğrusu ne olduğuyla ilgili onun seçmesini istemek belki de en uygun olanı olur. Efendim e, dualarda eee gruplaştırma gerekirse eğer genel ifade geneli ifade, e, muhatap olan ifadeler bazen de e, özel ifadeler e, ve aynı zamanda dünyalık şeylerle de duanın caiz olduğunu söyleyen alimler var. Yani bazen işte zengin olmak gibi veyahut da çok ilim sahibi olmak gibi veyahut da efendim e, e, e, irade ve dünyevi ilimlerle ilgili veyahut da hükümet nezdinde, devlet nezdinde bir yerlerde e, iş sahibi olmak, güç sahibi, makam sahibi olmak gibi. Ama bunların e, birkaç şartı var. Birincisi, dünyevi olan şeyleri ebedileştirecek şekilde bir amaç e, edinerek istememesi. Ya Rabbi zenginlik istiyorum ama bu zenginliği e, şu fakirlere dağıtayım diye. Şöyle şöyle fakirler var bunlar için bana bir zenginlik ver de bunları hiç olmazsa, efendim, e, benim elimden, beni onlara sebep kıl, bu zenginliği sebep kılarak onları e, hayatlarını düzelmesi için, dünyevi ve okrevi hayatlarının mamur olması için şeklinde. Veyahut da, ya Rabbi bu hayırlar vesilesiyle ahiretteki sevabımın çoğalması için diye bir neden bulup, altyapısını hazırlayıp, bundan sonra da dünyevi isteklerde bulunabiliriz. Efendim kendi çocuklarımızın, ailelerimizin özel istekleriyle ilgili istekte de bulunabiliriz. Bunlar bir kısmı caizdir, bir kısmı mübah isteklerdir, bir kısmı da haram istekler şeklinde. Ama haram isteklerde e, bulunmak şeklinde bir istek tamamen unutulması lazım, yanlıştır, doğru değildir. Haram isteklerin e, karşısında caiz olan bir istisna var mıdır diye... Yani beddua şeklinde bir dua örneği de buna örnek verilebilir. O zaman da çok %90'ın insanların bütün Müslümanların zulme uğraması gibi bir e, efendim şart aranır. Yanılma payının çok az olması gibi bir şart aranır. Dolayısıyla bu durumlarda da bunun caiz olduğunu, yani Müslümanlar için beddua şeklinde, e, lanet şeklindeki duaları da çok ağır şartları vardır. Gelişi güzel, laneti çok yapan insanların da değeri kalmaz. Duasının da değeri kalmaz. Allah da onları zaten tamamıyla hepsini kabul etmez. Bu açıdan çok dikkat etmemiz gereken duanın e, lanet kısmı ya da beddua şeklindeki kısımlardır. Dua ya da lanet kısmının bazen haklığın ispatı için e, kullanıldığı yerler vardır. Yani eğer ki Ya Rabbi burada eğer ben haklıysam ya da haksızsam bunun ispatı için şeklinde bazı dua cevazı var fıkıh kitaplarında bu geçen. Dolayısıyla bunun dışında beddua ve lanetler caiz değil. Efendim ikincisi menfaatlanma ve yararlanma ile ilgili dualar var. Mesela bu açıdan menfaatlanma ve yararlanma ile ilgili özellikle kişisel menfaatlardır. Genelde ise devlet için yapılan dualar. Ee, çoğu arkadaşlarımız bu konuda da elbette bilgi sahibidir ancak e, belki bilmediğimiz taraflar vardır diye ele alayım. Yani e, bir ferdin devletine dua etmesi caizdir. E, devletin eğer ki tam İslam devletiyse bu yolda devam etmesi için. Tam İslam devleti değilse zulme, zulüm yapmaması, zulme uğramaması, halkının e, refah yaşam düzeyinin refah düzeyinin yükselmesi e, din ve diyanet işinin düzelmesi, devletin ve milletin askeriyesinin ıslah olması için dua etmesi caizdir. Burada söz konusu olan onların yaptıklarını doğrulamak değildir. Onların yanlışlarını düzeltmek için onlara e, Allah'ın e, efendim yardım etmesi ve onların zulümden uzak durması üzerine e, bir dua şeklinde olması gerekiyor. Bu açıdan Evet, çoğu zaman devletimizi, milletimizi islah ettiği cümlesini kurmadan karşı gelen arkadaşa veya yani devlet adını geçirdi, asker açısından devlet şudur layıktır işte şudur budur falan Hı. asker budur. O zaman sen öyle şekilde kalmasını mı istiyorsun? Hayır istemiyorum. O zaman dua et de elinden gelen imkanları kullandıktan sonra efendim e, uyarılarını yaptıktan sonra Allah da hem o zalimlere karşı hem de efendim bizim e, burada güçlenmemizle ilgili, Müslümanların imanının güçlenmesiyle e, ilgili e, bir yardım e, olsun. Bu açıdan e, tamamen duadan uzak mücadele tarzı bu yanlıştır. Yani o zaman insanın kendi gücüne ve sebepleri tanrılaştırması gibi bir netice ortaya çıkar. Daha sonra sosyalist e, bir devrim ortaya çıkar. İslam'ı sosyalist devrim şeklinde ortaya sunmaya mecbur kalırsınız. Demek ki e, arka planda inanç ve duaya dayalı bir e, mücadeledir Müslüman'ın cihat anlayışı. Dua ile birlikte vardır. Allah'a te tam tevekkülle birlikte vardır. Bunları böyle bir bütün hal halde arz edeyim diye e, düşündüm sevgili kardeşim. Efendim dua çok şeydir. Dua bir yerde e, dinin kendisidir yani. Biz din adına neyimiz varsa hepsini Allah'a dua olarak göndeririz. Dua ile göndeririz. Allah bize din olarak, vahiy olarak ne gönderdiyse hepsi bir dua güzelliğindedir. Bir muhabbetle, sevgiyle, bir karşılıklı, bir ilgiyle ilgili bir şeydir. Dolayısıyla her din gelişinde bir dua güzelliğinde bizden de ona giden güzellikler olması gerekir. Bu bazen itaattır, bu bazen sünneti Resulullah'tır, bu bazen sevgidir, merhamettir, rahmettir, yardımdır, yardımlaşmadır, zekattır. Yani Bunlar aynı zamanda bir zekat verdiğimiz zaman fiili dualar gerçekleşmiş oluyor. Bir namaz kıldığı zaman fiili ve bedeni dualar gerçekleşmiş oluyor. Efendim dinin sohbetini ettiğimiz zaman aynı anda da o anda bir dua gerçekleşmiş oluyor. Hatta nerede güzel bir sohbet, bir zikir, bir Kur'an meclisi olduysa Allah onlara melekleri gönderir. Kullar niye toplanmışlar, ne istiyorlar? git de onların kalplerini, dillerini hepsini bana not et gel. Bilmiyorum biliyor ama onun e, öbür alemde her insanın yaptığının karşılığını verdiğinde ya da vereceğinde işte o zaman onu delil olarak kullanacaktır. İtiraz etmemeleri için. Bu açıdan e, fiili dualar, kavli e, dualar, sünnet dualar, e, kalp ve niyet duaları duanın esasını teşkil eder sevgili kardeşim. Tesbihatın kendisi de duadır. Tesbihat, Tesbihat şeklinde dualar. Dolayısıyla birçok dualar var. Bunlardan bugün bir tanesini örnek verelim. İmamı Azam Hazretlerinin Tesbihat duası var, değil mi? Ne diyor orada? Subhan El Ebedil Ebed, Subhan El Ahad, Subhan El Ferdis Samet, değil mi? Ne güzel. Allahım, Ebedil Ebed olan Allahım, seni Tesbih ederim. Allah'ım seni tesbih ederim. Sen vahide ahadsin. Bir ve birleyen vahid olan Allah'sın. Rabbim sen seni tesbih ederim. Sen ferdi sametsin. Eşsiz ve kimseye muhtaç olmayan fert ve sametsin. Seni tesbih ederim. Subhane rafias Sema bi gayri ahmed gökyüzünü direksiz ayakta tutan sensin. Seni tesbih ederim sübhane men basatel ala ma in cemed evet suyun üzerine yeryüzünü döşeyen parlak su üzerine yeryüzünü döşeyen akıcısı su üzerine yeryüzünü döşeyen Allah'ım sensin Cemet aslında camidat cansız derler de ama burada cansız manası vermeyelim çünkü artık bu mana verilmesi doğru değil Sübhane men khalakal halga ve ahsahum aded e, valıkları, mahlukları yaratan ve adedini sayan bilen Allah'ım seni tesbih ederim. Sübhane men gassamel Erzaqa ve lem yense ahad Hiç kimseyi unutmadan bütün rızıkları, herkesin rızkını taksim eden Allah sensin, Allah'ım seni tesbih ederim. güzel dua değil mi? SubhanAllah diyelemiyetteki sahmeten vele velede evlat edinmekten, arkadaş dost edinmekten, buna muhtaç olmaktan uzak olan Allah'ım seni tesbih ederim, Beri olan Allah'ım seni tesbih eder. Allah'ın birisi di, eğer evlat edinseydin elbette derdi. Bunu da o seçerdi. Ama Allah böyle bir şey hiçbir kitabında, hiçbir vahiycisinde de edinmemiştir. Kaldı ki böyle bir şey haşa tırnak içinde istese bile dese ki ben şu benim dostum, şu benim evladım şeklinde söylese ona muhtaç olduğu için demezdi. Ama demedi. Bu tamamen yalandır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de başka ayetlerde aynen böyle söyler. Allah kimi ne, ne edeceğini, ne seçeceğini o, o ayarlar biz ona yol gösterecek değiliz. Onun dinini ona öğretecek değiliz. Ama Allah böyle bir şey demediğini söylerken siz kalkıp da nasıl Allah'ın oğlu olduğunu söylüyorsunuz. Efendim Allah'ın arkadaşı, bu da sahip, dost diye tercüme ettim. Burada müsahiplik arkadaş manasıdır. Arkadaş e, e, farklı şeydir. İnsani birebir ilişkideki dost kelimesi de farklı bir şeydir. Ama Allah'ın kullarını velisi olması cücide buna buna da dost diyoruz. Aslında burada koruyuculuk görevi manasındadır. Farklı evet, anlamlar yüklüyoruz. Anlamları ifade ediyor. Ela inne evliya Allah la havfun alehim ve Allah'ın evliyası vardır. Ne demek istiyor? Allah'ın koruyup gözettiği kulları vardır. Onlar dünyada da ahirette de yalnız kalmayacak. Yardıma muhtaç olduğunda hep yardımına Allah yardımında bulunacak, yardımda olacak, her an onu Allah'ın efendim Allah'ın onun yanında olduğunu göreceksiniz diyor. Onlar herkesin korku ve üzüntü içerisinde olduğu zaman onlarda da korku ve üzüntü olmayacak. Çünkü o an Allah onlarla bir maiyyeti subhaniye çok özel bir efendim koruyucusu koruyucu görevlileri olacak. Dolayısıyla böyle bir e, Arapça tabiri aynen kullanıyorum. Allah'ın mahiyeti Kur'an'da sabittir. Ama buradaki kastedilen şey eş ve denk manasında bir arkadaş ve dostluk ifadesidir. Burada Allah'ın familyası var, Allah'ın işte familyasının bir dost ailesi var. İşte belirli bir şekilde buradan kaynaklanan bir ifadeyi reddediyoruz İslamiyet'te. Böyle bir şey yoktur. Allah'ın birilerini koruma hakkını Allah'ın elinden almak ise yanlıştır. Bu doğru değil. Bu mezhepsizlerin düştüğü hata burasıdır. Yani işin detayına e, konuyor. E, bu devirde birçok konuda böyle detayına bilirken ama bu konuda fazla gayret göstermemek onların hatasıdır. Mezhepsizlerin büyük hatası budur. Buradaki efendim insani müsahipliği doğru bir şekilde anlamak lazım. İnsan insana, musahipliğine, arkadaşlığına ihtiyacı vardır. Bu şirk değildir. Ama Allah'ın bu manada hiçbir musahipliğe ihtiyacı yoktur. Hatta Peygamberimize bile ihtiyacı yoktur. Diğer peygamberlere hiç ihtiyacı yoktur. Balıklara hiç ihtiyacı yoktur. Böyle bir musahipliği reddeder İslamiyet. Oğlu olması böyle bir ilişki zaten evlatla baba arasında anne arasında ilişki zaruridir. Onun için bu manada velet ifadesi Allah için söz konusu olamaz. Allah'ın e, evladı, oğlu, kızı asla böyle bir şey olmadığını Rabbi Zülcü Hazretleri buyuruyor. Sübhanellezi <Sülüyor> lem yelit ve lem Evet, ne kendisi ne bir anne baba var ve de kendisi bir başkasına anne baba değildir. Ne doğmuş ne de başka birinden doğmuştur. وَلَنْ يَكُلَّهُ كُفُو وَنْ Onun küfü ve benzeri hiç kimse değildir, olamaz. Onun dengi hiçbirisi onun dengi olamaz. سُبَحَانَ مَنْ Beni gören Allah'ı tesbih ederim. وَيَارِفُ مَكَانِ Nerede olduğumu bilen Allah. Şimdi buradaki يَارِفُ kelimesiyle mekan ifadesinde ama يَارِفُ kelimesi kullandı. Çünkü Buradaki bilmek kelimesiyle ifade edilse de burada kastedilen şey aslında tanımış olmak Çünkü tanımak insanın mekan ve zamanla ilgili bir olaydır. Bir insanı sadece duyuyorsunuz, görmüyorsunuz, nerede oturuyor, ne yapıyor, niye diyor, bir bilginiz yok. Sadece burada, Paltak'ta, şuradan buradan ismini duydunuz. Dolayısıyla bu yeterli değildir. Tanıyor musunuz adamı? Hayır, tanımıyorum. Niye yeterli değildir? Çünkü... Nerede oturuyorsunuz? İşte e, belirli bir kimlik soruları, sorusu bunun için lazım. Ve bu kimlik soruları cevabını verebilecek şekilde tanımaktan bahsediyorum. Onun için Allah her kulunu hem görmekte hem de nerede olduğunu, ne yaptığını, ne yittiğini, ne yediğini, ne içtiğini biliyor. Onun için burada marifet. Allah'ın yeryüzündeki bütün varlıklar hakkındaki bir darure irfanına sahiptir. Sadece bilmediği aynı zamanda e, zerreden kürreye kadar onun hakkında bilgisi, bilgiye sahiptir ve rızukuni oni la sani bana rızık veren ve efendim beni rızık verdiği kulların arasında unutmayan Allah'a tesbih olsun tesbih ederim e, efendim İmam-ı Azam rahmetullah aleyhin e, duası böyle sevgili kardeşim dua dedik de dua ile ilgili Bunlar bize, hatırımıza geldi. Birlikte böyle hem de e, kitaplarımızda çokça geçen dualar arasında bunu bir arada getirmiş, söylemiş olan İmam-ı Azam'ın e, duası bunlar. Başka İmam-ı Azam Rahmetullahi aleyh. Bugün aslında İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh değil konumuz ama dua olunca o büyüklerimizin dua ediş şekillerinden istifade edelim diye bu cümleleri dile getirelim. Ee, yine İmam-ı Azam başka örnek dualarından şöyle dua ediyor. <Gülüyor> Allahümme inni es'elüke bi'ennekel lekel hamd. La ilahe illa entel mennan, ya hannan, ya mennan, ya bediyasemavet, ya zelcelali vel ikram diyor. <gülüyor> Allah'ım istiyoruz senden. Duamızda isteklerimiz sanadır. Sen ki hamd sanadır. Sen ki mennansın, hannansın. Yerin ve göğün yaratıcısı, yoktan var edilicisi, ikram ve kerem sahibisin. Sen ki haysın, kayyumsun. La ilahe ente subhaneke inni küntü minel zalimîn. Mine, senin eşin benzerin yok. Sana tesbihimiz, duamız sanadır ve biz eğer sana yönelmesek senin dua sana dua etmesek e, zalimlerden olurduk Allahım Allahım enni eserke bi enni eşhedu enne ki entallahu ladi ila illa ant ente, ent al ahme ent al ahadu seme eladi lam yilet velam yulet velam yikuluk dedi yukardaki örneğin bir benzerim burada da söylemiş oluyor ve Allah'ı bu güzellikle ile tanımlamak aslında yukarıdan beri olsun diğer dua örneklerinde de olsun Allah'ı doğru tanımlamayla ilgili bir ciddi ifade duanın kabulüne sebeptir. Burada gerek tevhid esaslı gerekse Allah'ı tanımlayan Allah'ın esmasıyla ilgili araya tevessül edilen bu esmanın yani ya hay ya kayyum ya zelcelalü ve ikram ya hannan ya mennan şeklinde bu ifadeler birebir Allah'a hakkında ne gibi inancımızın olduğunu oluşması gerektiğini yoğun ifadelerdir. Bu dua etmesi bilen büyük imamlarımızın sürekli başvurduğu, başvurduğu metotlar yani önce Allah'ın güzelliğini birebir e, ne inandığını, nasıl düşündüğünü, Allah'ın güzelliğini saymak, insandaki aşkın muhabbeti çoğaltıyor. Allah'a yönelirken gücünü e, çoğaltmaya sebep oluyor. Yani duada güç mühimdir. Hangi imanla dua ediyoruz? Hangi aşkla, hangi sevgiyle, hangi tevekkül ile, hangi itimatla dua ediyorsak, işte o derecede duanın kabulüne vesile olacaktır. Sonra elif, la mim, allahu la ilaha illa huvel hayyvi ve ilahe la ilahe illa ya zel celalü ve reklam, devam ediyor. Bu örneklerde benim en çok dikkatimi çeken yani istekler aslında ııı e, daha sonra çok küçük bir ifadeyle ama önce Allah'ın binbir güzelliğini dile getiriyor. Belki bu metot bakımda bence çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani e, muhatap, muhatap olduğun ya da istediğin, e, inandığın Allah'ın hakkında kendi gücünü, kendi e, inancını ortaya koymak lazım. Yani, demişler, kapıya birisi geldi. Kim geldi? Nasıl birisi? Sormayız mı? Ya bir şey istiyor. Yani her günkü alelade buyurun, yani bir insan Ağzı ucuyla falan dua ediyor falan. böyle biri mi? Yoksa çok... Ne diyor? Söyle bakalım. Ne diyor o? Anlatıyor. Allah'ım senin biri olduğunu... işte Allah bilmem elbet bilir ama meleklerini aracı ve şahit tutmak için sorar. Sonra melekleri anlatır ona. İşte Allah'ım bunlar öyle bir her gün değil ya. Yani. Bunlar çok farklı. Çünkü eller yüzleri nurlu, beş vakit namazı kılıyor, fakirlere yardım eden, hep iyilik peşinde koşan insanlar. Ya kaç kişiler? İşte 20 kişi 30 kişi birleşmişler öyle hep birlikte o kadar tertemiz e, konuşmaları var el işte bu zamanda sana da bütün farzlarında yapmış haramlarında da kaçılmış insanlar. öyle mi o, o şöyle budan sonra ama okulun içerisinde bir tanesi var şöyle böyle ve öbürü hepsi Demek ki bu gibi şeylerle muhatap olacağız yani duamızın ciddi alınıp alınmaması sorguya sorgulanacak e böyle bir şey olur mu? Olmaz. Allah buna ihtiyacı var yok Fırat. Tartışma. O Allah'ın hükümranına karışmak olur. İsterse yapar. isterse yapmaz. Niye bunlar bu imam Azam? Yani bir tane şey istemek için 10-15-20 tane 50 tane Allah'ın güzelliğini belki de elinden gelse bin bir türlü güzelliğini sayacak. Sayıyor. Bütün usulü de böyle. Bütün böyle dua etmesini beceren eli ağzı dualı insanlar hep böyle Allah hakkında birçok tesbihatı, birçok duaları bu şekilde tanzim etmişler. Onlar bu işin ehli biliyorlardı. Biz de böyle yapacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua örneklerinde hep böyle Allah'ın esmasını tevessül olarak kullanmıştır. Kur'an-ı Kerim'i tevessül olarak kullanmıştır. Ondan sonra da çok böyle muzdar olunan durumlarda bunlara da efendim belki aracı kılınmadan Hemen direkte isteğe geçilebilir. Caiz ise de ama işin kıvamı, işin olgunlaşması, doğanın güçlü olması bu gibi ifadelerin doğru ve yerinde kullanılmasıyla yakından ilişkisi vardır. Sevgili kardeşim. Evet, bu kadarıyla bugün söyleyelim. Bununla iktifa edelim. İnşallah Musa oradaysan mikrofonu da böyle vereyim de ben de biraz istirahat edeyim. Tekrar tekrar söyleyeyim. Bütün İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun Cenab-ı Hak hacıların haçtaki dua, hacı duasını kabul eylesin onların duasını bizleri de katsın ve Cenab-ı Hak hacıların hacini mebrur eylesin amelini makbul eylesin sayini meşgul eylesin hmm. Cenab-ı Hak dünya ve ahirette saadet ve mutluluğumuza yarayacak işleri bizlere nasip eylesin sevgili kardeşim sevelim sevilenim Yunusça konuşursak eğer geriye ne kaldı bize, ne kalacak? Sevgiyle anılabiliyorsak, müminleri sevebiliyorsak, bütün insanları Allah için sevme zenginliği, bahtiyarları bizimse, deme gitsin. Keyfimiz yerinde. Tabii ki bunca kötülükler dünyada olurken nasıl seveceksin, nasıl sevileceksin ki şeytan cirit atmış, her tarafı eline şeytan aveneleri <gülüyor> geçirmiş. Müslüman ülkelerin namusu, vatanı, evet. efendim iradesi, e, keder olmuşken nasıl yapacaksın? Buyur Mahir. Mahir gel şu güzel mikrofonunu aldın yoksa düştün bilmiyorum. Pardon dedin değil mi Mahir? İyi, öyle olsun, seni de öyle kabul ederim. <gülüyor> Kedi mi dolaşıyor? <gülüyor> kedi bastı, klavyede. Ha anladım. Ya klavye klavyeleri kedi bile ulaşabilir de, biz ulaşamıyoruz yani. Bazen oraya öğrenemiyoruz. Kedi de fena öğreniyor, çabuk öğreniyor. Bir baktın ki hemen. Tamam. Musa kardeşimiz herhalde uyuyor. Biriniz aa, mikrofonu bırakayım, biriniz alırsınız herhalde. Musa ne desek hiç duymuyor artık. Fakirleri kolay gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp rızıklandırılıyorsunuz. Şüpheniz olmasın bu usta diyor hadis-i şerifte. Ebu Davud cihat bahsinde. Tirmizi de cihat bahsinde. Nisa'yı cihat bahsinde. Demek ki zayıflarımızı kollayıp gözetlemek fakir olanları soframızda barındırmak, hatta e, zayıf ve fakir olanlar birçoğun evimizde barındırmak şeklinde bir İslam anlayışı e, Selefi Salih'in anlayışıydı. Eskiden beri hep böyle yaparlardı. Ama sonradan e, artık herkes kendi ailesini, kendi nefsini çok fazla düşünmeye başlayınca e, işte ondan sonra bunları unutur olduk. İşçiye ücretini teri korumadan veriniz diyen bir dinin mensuplarıyız. Ama neredeyse bunu da unutur olduk. Ne kadar işçinin üzerinden zengin oluyorsak o kadar efendim köşeyi dönebiliyoruz. Hale geldik. Hibni Macide geçen hadis-i şerifte işçiye ücretini teri kurumadan veriniz. Allah da ceza verdi bu topluma. Komünist gibi bir ceza verdi. Komünistlik cezası. De, diğer taraftan da kapitalizm diye bir ceza verdi. Yeryüzünü kemirdi, sömürdü. Ve de insanların hakkını birisi zengin olma yönünde kullanıyorken, diğeri fakirlerin hakkını savunur gibi kullanırken her ikisi de sömürmeye devam etti. Semirdi. Semirdikçe semirdi. Niye? Çünkü Allah'ın gösterdiği yoldan gitmedik. Aşırı uçlar beslenmeye başladı. İş diye ücretini teri kurumadan veriniz buyururken biz bunları yapmadık. Aynı. Başkaları kendi fikirlerini uygular. Kendi fikirlerini efendim bize kabul ettirir. Güzel ahlak dinimizin tamamlayıcı özelliğidir. Müslüman güzel ahlak yönünden bulunduğu yerde hem zevk hem de örnek olması bakımından en güzel model iken Müslümanlar bugün en kötü modellerden model seçiyor, en kötü topluluklardan model seçiyor, onları takip ediyor, onlar gibi saçını tıraş ediyor, sakalını, giyim giyim kuşamı, efendim hayat tarzı, yürüyüşü, konuşması fena, İslam dışı örneklerden modellerden almaya çalışıyoruz. Oysa ki e, Efendimiz vesselam Müminlerin iman ve ahlak bakımından en güzeli sizin en hayırlınızdır. Ve sizin en hayırlınız kadınlarınıza en hayırlı davranınızdır. İyi davranınız derken biz bunu ters anladık. Kadınları dövdükçe iyi adam olduğumuzu düşündük. İyi erkek olduğumuzu düşündük. Ve Tirmizi'de Ebu Davut'ta i̇bn e geçen evlilik ya da nikah bahsinde geçen bu özellikleri yine efendim Müslüman olmamız gerekirken bunu olmadık. Tam ters anladık. Kadını dövdükçe, kadının üzerinden sopa eksik etme, kucağından çocuğu tarlada çalış, biz de kahvede dolaştık. Eh niye aya gittik Müslüman olmayanlar? Müslümanlar niye yaya kaldı? Eee kurban hocam eyleme diyor, eyleme. <gülüyor> eyleme etme kurbanın olayın. Her toplumda var bu Bizim üzerimize gelme. Kurbanın olayım diyorsun değil mi sen de? <gülüyor> ya bir hadis-i okudum da. Ama çoğunluk değil yani. Hep böyle değiliz. Üç beş kişimiz var. Dövüyor diye yani bir döven topluluk olmadık. Sen de haklısın. <gülüyor> o da haklı. Aya gittiler ama ayda bir şey bulamadılar. <gülüyor> bu defa yine ileride. Yine de gidiyorlar. Bu defa da Venüs'e gidiyorlar. Oralarda... Bu ülkelerde maden varsa onları alıp getirecekler. Anacım, babacım her gün sözleriyle dövüyor. E, Eskiden an, şimdi analar dövmeye yavaşladı. Yani işte ortası yine tutturamıyoruz. E, nice anneler varmış. E, kadınlar. Kocalarını dövüyormuş. Sözüyle ve sopayla da döven var ya. Son zaman bu da çıktı. Yani doğru doğru o da var. Yani biz ortada duramıyoruz. Bir aşırı uçtan öbür aşırı uca. <gülüyor> evet, mümin aram kan dökmedikçe, dökmediği müddetçe Allah'ın rahmetini ummaya devam eder. Eğer bir Müslüman'ın kanını dökerse diyor, Müslüman Müslüman'ın kanını dökerse işte orada Allah'ın rahmetini ummayacak bir iş yapmış demektir. Bugün gün Suriye. Müslüman Müslüman savaşı yaşıyor. Daha dün başka yerde irak İran bir böyle savaşını yapıyor. Müslüman Müslüman'ın kanını döktüğü zaman bilin ki artık orada Allah'ın gazabı onlarla beraberdir. Allah'ın gazabına ıı, uzak durmak istiyorsak müminin malı, canı, her şey bize efendim haramdır ve onları asla onların izni olmadan ıı, kullanamayız. Evet, yambarıklar mikrofonu bırakayım diyeyim. Son olarak değil mi hocam? Allah razı. Olsun. Seni duyan hocam sanacak ki Müslümanlar hatırlarını sürekli dövüyor. Kurtul bu mikrofondan değil mi? Güneş eline kaldır da biraz da sen e, sana verelim de şu mikrofandan kurtulalım değil mi? Hayrukum, hayrukum li ehli ve ana li ehli. Kaç tane hoca var? Onlara bırak alırlar değil mi? Evet Allah razı olsun. Şu son hadis şerif olsun da bırakayım. E ee, hayrukum haylınız hayrukumle ehliyi, aileni ailesine iyi davranan hayırlı olandır. Ve ne hayrukum li ehli ben de kendi aileme hayırlı olanınızım diyeyim. almazlar da git biraz istirahat et. Allah razı. Olsun. Ya böyle samimi, açıktan konuşan bir arkadaşı bulamazsın. Her şeyi içinden geldiği gibi söylüyor Ne güzel bak. Hemen mikrofonu diyor bırak diyor. Başka alan bulunur sen onun hiç merak etme değil mi? Allah razı olsun. Şimdi bu söze uyayım. biraz da işime geldik galiba. Hayır ilahiyer birbirini çok benzer demiş. Olmaz abi. Kedi öldüren bir insanın affedilmesi için kedinin tüyleri sayısınca cami yaptırması gerekir diye bir şey duydum. <gülüyor> Kaynağı nedir o, o oltaya canlı balık takmak caiz midir? Yok ikinci bir mevzu, orası değişti. Yani kedi öldüren bir insan affedilmesi için kedinin tüyleri sayesinde cami yaptırılması gerek. Bu söz doğru mu, değil midir bilmiyorum. Ee, böyle bir şekilde duymadım. Eğer ki birebir o <gülüyor> nereden okudum. Aleykümselam Aleykümselam Aleküm ee, <gülüyor> Ya bu olmaz abi den. Gün görmedik laflar var yani. Hiç de maşallah çok da e, efendim güzel sorular oluyor bazen. Bazen de böyle sorular oluyor. <gülüyor> Kedi öldüren bir insan. Tesadüf diye bir şey var mıdır? Tesadüf, tevafuk hakkında bilgi verir misiniz? İnşallah bu konuyu bir başka zamana, bu uzun bir konu. Ee, evet. Tesadüf. Dünyada tesadüf var dediğimiz zaman, e, yani bazen başıboşluk kabul etmiş olmanız gerekiyor. Yer üzerinde efendim baş boş kez aldığına gidiyor e, efendim yaratıcının bir hikmetli bir işi yok bir yaratıcı var mı yok mu ortada dolayısıyla böyle bir cümleyi kabul etmek yanlış olur efendim tevafuk yani bazı tesadüf yerine tevafuk kullanmak e, bilinçli bir uyumdan bahsediyoruz demektir bilinçli bir uyum e, yaratıcıyı ispattır. Ama bilinçsiz bir e, denk gelme ya da uyum, bilinçsiz bir uyum ise yaratıcının e, yarattığı varlıklar hakkında hata görmektir. Bu ise günahtır. Onun için yanlış olur. Yani yaratıcı yarattığı varlıklar arasında bir uyum e, ve denge korur. Bilinçli bir e, tasarruf söz konusudur. Ama bu bilinçsiz tasarruf anlamına gelecek bu kelimeler kullanılıyorsa bir Müslüman hayatında kullanıyorsa bunu da hemen tekfir etmemek lazım çünkü burada kastedilen şey hakikat manası değildir mecazi ifadedir yani kendisinin bilinciyle ilgili kendisi bir şey tasarlamadığını efendim tesadüfen olduğunu söylüyor demek istiyor bu açıdan da onu hemen tekfir etmemek lazım ama anlatırsın doğrusunu şu kelimeyi kullan bunun yerine tevafuk şeklinde kullanırsa daha iyi olur Fesadüfün kullanıldığı yerde o kişiyi tekfir etmek doğru değildir. Orada mecazi manaya gitmek lazım. Yani mecazi mana nedir tekrar edeyim. Mecazi mana da yani burada senin bilgin dışında, isteğinin dışında bir olay olmuştur. Ama işin gerçeğini, o tevafuk olduğunu anlatacaksın. Efendim, benim bir sorum var. Aliana, Aliana, Aleyna mı? Aliana, mümkün mü? Evet evet, inşallah. Mikte, ha mikte buyur. Ben de şu mikki birine vereceğim diye uğraşıyorum, veremiyordum. Yani, buyur. Üç mikli burası, alabilirsin.